İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Ozkay. Ben Tanju. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere buradayız. Bugünkü konumuz doğa sporları. Nefis. Biraz önce her zaman olduğu gibi programdan yaklaşık 15 dakika önce programın konusunu öğrenir öğrenmez hemen bir araştırmaya girdim. Bir takım doğa sporları buldum. Bunları birazdan açıklayacağım. Açık Radyo'nun uçsuz bucaksız kütüphanesinde diyorsun. Evet bulduğum... Hemen aklıma gelen, yani ilk karşıma çıkanları buldum. Onları bir okuyun isterseniz size. Olur. Masa tenisi. Masa doğası gereği. Bahçede masa. Bah Bahçe masası tenisi. Yemiş toplama. Güzel. Buz okeyi. Çok güzel. Bahçe interneti. Dört kişilik olan mı? Evet. Buz okeyi tamam. Havuz playstation'ı yağmurluk giyme. Harika. Bu sporları detayıyla konuşacağız birazdan. Artık zaten öyle bir açıkladınız ki herhalde daha fazla bahsetmemize bile gerek yok. Yani bu keywordlerle herkes anlamıştır. Evet. E, Müzik iki ayrıların bugün 31. bölümünü dinliyorsunuz. E, doğa sporlarından size bahsedeceğiz ve çağrıştırdığı müzikler çalacağız. Bugün konumuza geçmeden önce e, geçen hafta Açık Radyo dinleyicisine bir kere daha neden hayran olduğumuzu sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Ee, yine bir konuda atıp tutuyoruz geçen hafta. Ee, bu sefer konu Tarkovski sinemasına gelmiş. Dinleyicilerimizden bir tanesi, e, çok özür diliyorum kendisinden çünkü ismini yanıma almayı unutmuşum. içeride defterimde duruyor. Ee, bize bir e-mail attı. Tam da biz... Perşembe saat buçuk civarı Tarkovski hakkında atıp tutarken o da evinde uzanmış, radyosunu açmış. Elinde kitap, Tarkovski hakkında bir şeyler okuyor. Ee, biz de o sırada e-mail adresimizi vermiştik. Yanlış atıp tuttuğumuzu düşünüyorsanız Hodri Meydan buyurun bize bir şeyler yazın diye. Kendisi de paylaşmış. Ee, ne zaman çok garip bir şeyden bahsetsek mutlaka o anda onunla ilgilenen bir açık radyo dinleyicisi çıkıyor. Şimdi ben kendisine ben bir mail yazdım. Ben Bu arada cevabım dediğim zaman yani bizim yazdığımıza karşı bir şey yazdığı bir tartışma başladı gibi anlaşılmasın. Ee, tamamen fikir alışverişi şeklinde paylaşım, paylaşım şeklinde. Evet. şeklinde. Ee, Onla pa ona söyledim. Ee, fakat tüm dinleyicilerimiz de bilgilensin diye söylüyorum. Ee, biz burada açık radyoda sinema e sevmeyiz. <gülüyor> o da var. Melis Behlil diye de biri yok zaten. <gülüyor> Hayır programımızda ilk kez teknolojik bir e, yapılanma içindeyiz. Evet. Kişiye özel yayın diye bir e, şeyimiz var. E, Bunun sinyallerini e, müzik ilk haftalarında vermiştik. Vermiştik zaten. artık geçen hafta bunu denemek için yaptık. Gerçekten de bu dinleyicimizin e, Tarkovski okuduğunu anlayıp sadece onun için yayın yaptık. E, bundan böyle yaptığınız işlerle ilgili biz konuşmaya başladığımız zaman bilin ki Kişiye özel yayın kapsama alanındasınız. Sizden başka kimse bu yayını duymuyor. Ol Sadece sizin için bu yayın. Öyle bir durumda. Hemen e, bize e-mail atmanızı rica ediyoruz. müzik2yayrılır.gmail.com e-mail adresimiz. Facebook'ta da aynı isimde bir sayfamız var. Ayrıca bir de blog sitemiz var. E, uzun zamandır paylaşmamıştık söyleyelim. müzik2yayrılır.tumblr.com'da e, programımızın bir tam arşivini Bulabilirsiniz. Geçmiş bölümlerinin ses kayıtları, şarkı listeleri ve stüdyoda çektiğimiz birbirinden güzel fotoğraflar. Evet, internet adresimiz derken işte birinci blok bizimki. <gülüyor> Çok güzel gerçekten. Peki, bugünkü programa benim hayran olduğum genç gitaristlerden bir tanesiyle başlayacağız. Çok sayıda genç gitariste hayranmışım gibi bir intiba uyandırdım ama. Joe Bonamassa'dan bahsediyorum. Ee, Jacques Cohen isimli bir programcı kardeşimiz daha var. Ee, o gençlerden de, gen, genç kuşak radyoculardan o da. Ee, çok da hoş bir program yapıyor. Ee, umarım yıllarca devam eder. O Joe Bonamassa'dan birkaç bölüm üst üste bahsetti. Çok da e, güzel şeyler çaldı. Biz de bonamazsak olmaz dediniz A değil mi? Aynen öyle. Ee, Jack Bey'e de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Joe Bonamassa çok özel bir gitarist. 1977 doğumlu. Ee, bu kendisini biraz daha kıskanmamamı sebep oluyor. Ee, annesi babası bir gitar dükkanı işletiyorlarmış. Yani daha doğuştan o zaten şanslı. gitara aşina. Büyük büyük babası ve büyük babası trompet çalıyorlarmış. ...babası gitar çalıyormuş... E, ...4 yaşında... ...babası Joe ilk gitarını vermiş... ...7 yaşında zaten... E, ...Steve Ray Vaughan ve Jimi Hendrix... ...şarkılarının birçoğunu... E, ...nota nota çalıyormuş... E, ...lafı geçti... ...sormadan edemeyeceğim... E, ve ...vejetaryanlar trompeti yemiyor değil mi? Yemezler... ...12 yaşında ilk defa... ...BB King'in... ...bir konserini açmış... B.B. Ee, King'de oldukça etkilenmiş kendisinden. 2000 yılında da 23 yaşındayken e, debüt albümünü çıkartıp A New Day Yesterday, Jethro Tal olan. E, o noktadan sonra da müthiş bir üretkenlik var. Çünkü 2000 yılında ilk albüm çıkıyor. Sadece 2001'i ve 2005'i boş geçiyor. Cova Namaz'a. 2011'e de dahil olmak üzere her sene bir albüm var. Hatta 2009'da bir de canlı Kayıtla ikilemiş Bravo ee, Şöyle bir ilginç Yanı var Joe Bonamassa'nın benim için Amerika doğumlu hatta New York doğumlu bir gitarist e, Blues yapıyor Etkilendiği isimler arasında e, Tabii ki tonlarca e, Amerikalı blues Devi var Özellikle ilk albümlerindeki tarzı Steve Ray Wogan'a çok fazla benziyor e, Bu özelliğiyle bazen Baş tacı ediliyor Joe Bonamassa Bazen Biraz eleştiriliyor fazla Steve Ray olmakla. Ama kendisine sorarsan blues'un son noktasının İngiliz blues'u olduğunu düşünüyor. Ve hep daha fazla etkilenmiş. Diyor. Yani, tarifi... Bir sürü şarkının orijinalindense İngiliz blues'çılar tarafından kavrulanmış hallerinin çok daha başarılı olduğunu düşünüyormuş. E, aslında bir yerde ben kendisine hak vereceğim. Birincisi... E... Burada verim Veriyorum. <gülüyor> Şimdi tarihsel olarak İngiliz Blues'u İngiliz Blues patlaması aslında Blues müziğine yeniden can veren önemli olaylardan biri. İşte 60'lar 70'ler civarında. Artı bir sürü Blues parça işte 1920'lerden 50'lere kadar kötü şartlarda çalınmış, söylenmiş e, müzisyenler e, müzisyen olarak çok e, yetkin değiller ama bluzu hissediyorlar ve çalıyorlar e, ama e, belli bir yıldan sonra e, onları kavurlayan İngiliz müzisyenler müzisyen olarak da yetkin oldukları için e, Joe Bonavast'ın bu fikrine katılmamak elde değil diyerek e, programın e, geri kalan bölümlerinde ee, sözü size vermek için cümleyi evirip çeviriyorum fakat sizde bir şey göremiyorum. Ben bitmesini bekliyorum. O <gülüyor> bitmez <gülüyor> o ben düşmesini bekliyorum. Peki e, Joe Bonamassa'nın şimdi 2003 yılında çıkarttığı 3. stüdyo albümü bu. Blues Deluxe. 9 tane Blues Klasiği. 3 e, tane miydi? Bakıyorum. Evet 3 tane de orijinal e, Joe Bonamassa eserinin olduğu albümden bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Yine bir eski blues klasiğinin biraz daha sertçe ve tırnak içinde söylüyorum funky yorumunu dinleyeceğiz. Pack it up. Joe Bonamassa'dan Pack It Up dinledik Blues Deluxe albümünden. Güzel çalmış değil mi? Nefis çalmış. Evet. Şimdi Joe Bonamassa'dan geçiyoruz. Bir başka yine meşhur tırnak hareketini yaparak söylüyorum Bluescu'ya. Screaming Jay Hawkins. Evet. Screaming Jay Hawkins deyince de bir başka dostumuz. Eski açık radyo programcısı. Sayın Çok Yaşlı Güven Iltere buradan selam söylemek isterim. Çünkü en sevdiği şeylerden bir tanesi Screaming Jay Hawkins kahkahaları atmaktır. Yani ha diye tabir ettiğimiz. Şimdi e, bu beyefendi çok ilginç. Yani Güven Bey değil. Screaming, <gülüyor> Screaming Jay Jealousy'miş bu arada gerçek adı. Öyle mi? Jealousy Hawkins. J A L A C Y İl Vay. İlginç bir ismi var. Eee daha e, gotik rock, e, heavy metal falan gibi müzik türleri yokken müziğin içinde işte tabutlar, e, kanlar, e, karabüyüler, kuru kafalar, pelerinler. Evet, bunları ilk kez hem de blues müziğine sokan kişi ee, ilk olduğunu altını çizmekle söyleyeyim 1929 doğumlu Screamin' evet. Jay Hawkins. E, zaten benim notlarımda da ilk e, şok rock örneklerinden evet. e, diye geçiyor e, şöyle enteresan hmm. e, Jealousy Hawkins daha 20 çocukken klasik piyano dersleri almış e, 20'li yaşlarında da gitar çalmaya başlamış ve amacı Paul Robinson'ın e, ayak izinden devam edip bir Bas bariton şarkıcı olmakmış. Bu ilk şarkıcılık hevesleri çok istediği gibi gitmemiş. E, o da kariyerine bir işte geleneksel bluescu olarak e, başlamış. Çok da iyi etmiş. İkinci Dünya e, Savaşı sırasında Amerikan ordusundaymış. Ama e, tiyatrocu göreviyle. Yani askerleri eğlendirmek ile kurulan bir birlikteymiş Doğruluğu asla kanıtlanmamış bir takım tutsak alınma hikayeleri var Hatta bunlardan bir tanesi işkencecisinin ağzına bir el bombası sokup patlatıp kaçmasına kadar varıyor Ama maalesef herhangi bir tanesinin şeyi yok Kendisi boksör 1949 Alaska e, orta sıklık şampiyonu olacak kadar <gülüyor> iyi bir boksör. E, ama herkes Screaming Jay Hawkins'i nasıl biliyor? 1956'da kaydettiği ayputa spalamıyor. Evet, bir klasik. Bir klasik. E, genç neslinde Pringles <gülüyor> reklamlarında. <gülüyor> e, Tabi biz o parça çalıyor muyuz? Tabii ki hayır. E, ama o şarkı ile ilgili enteresan notlarımız var. Bir defa Rock Roll Hall of Fame'in Rock'n'Roll'a şekil veren 500 şarkıdan biri ilan ettiği bir şarkı I Put A Spell On You. En ilginç not da şu olsa gerek. Kaydın sonunda Screaming Jay Hawkins bayılmış ve kaydı hatırlamıyormuş. Ee, çok normal. Çünkü... O kadar hatırlamıyormuş ki kendi kaydından nasıl söylediğini tekrar öğrenmek zorunda kalmış. <gülüyor> Öyle söyleyeyim bundan sonra diye. Ee ben de ki kayıtlarının çoğunda o dönemin e, kayıt aletlerinin yetişemediği o zaman tabi kompresörler falanlar filanlar yok bir tane mikrofon koyuyoruz ve ona göre şarkı söylüyoruz durumu var yaşınız çıktı ortaya 1949'a mikrofon koyuyoruz diyeceğim mi? e, yok yani o zaman öyle yapıyoruz <gülüyor> anlamında e, çoklu konuşuyorum <gülüyor> e, fakat e, screaming bey o kadar screaming ki çoğu şarkıda kayıt aletleri distortion'a giriyor. <gülüyor> cazır diyor, cazır diyor. Daha sonra bu kendi trademark sound'u oluyor. Bütün bu şok rock meselesi de biraz da şuradan çıkıyor. Müzik severlerin hemen tanıyacağı bir isim. Ünlü radyo DJ'yi Alan Freed. Yani rock and roll'u roll yapan adam açıkçası. Apple yayınlandıktan sonra bir konserde gidiyor Screaming Jay Hawkins'e, Alan Freed ve diyor ki eğer konsere bir tabuttan çıkarsan sana 300 dolar veririm. Screaming Jay Hawkins tabii hemen kabul ediyor bunu. Gerçekten de bir tabutun içinden çıkarak başlıyor konserine. Üzerinde de altın rengi ve leopar desenli bir kostüm var. Birtakım voodoo aksesuarları var. İşte içinden dumanlar çıkan kur kafalar Kuru Kur kafanın adı var bu arada Henry. Sonra <gülüyor> da sık sık kullanıyor. Ve işte Screaming Jay Hawkins'in ondan sonra alameti farikası oluyor. Şimdi, bu kadar konuştuk. O şarkıyı mı çalacağız. Tekrar edelim. Hayır. Hayır. Ben uh, Cowfingers and Mosquito Pie adlı albümünden Hong Kong adlı parçayı seçtim. Enteresan, ineklerin parmağı olmasa halbuki. Ee, neden bu parçayı seçtim? Hong Kong, neden? Ee, kendisi Hong Kong'a hiç gitmemiş olsa, o olmasına karşılık, e, Hong Kong'da kullanılan lisanı taklit etmesi e, ve Hong Kong'la ilgili bir sürü e, aklına gelen şeyi şarkı arasında bağırmasıyla <gülüyor> meşhur bu şarkı. Enteresan, dinleyelim bakalım. Hadi bakalım. O zaman Screaming Jay Hawkins Hong Kong Çok güzel Screaming J. Hawkins'ten dinledik Hong Kong ee, Ben biraz önce şarkı sırasında ilk sen Mavi Tuna'nın ricasına katılmak istiyorum Bu şarkıyı bize Türkçe'ye çevirir misin? Ama şimdi değil ben yazılı olarak istiyorum bunu ve müzik hikayelerini bloguna koymak istiyorum. Tamam. Tamam. Söz, önce, söz ama. Önce ben e, tabii bu konuşulan lisanın ne olduğunu bir öğreneyim. Acaba nece? E canım yani senin gibi biri için çok zor olmasa gerek. Doğru. Doğru. Şimdi... Ayrıca sallasam kim hayır yanlış diyebilirim. <gülüyor> Elbet biri çıkar. Şu, an, şu anda Açık Radyo dinleyicilerinden bir tanesi o dil üzerinde bir şeyler okuyordur çünkü. Pekala. Eee... Harika gidiyoruz çünkü programın 25 dakikası geride kaldı ve 6,5 alt, dakikalık müzik çalmış bulunuyoruz. Çok uzatmadan bir sonraki müzisyenimize geçelim. Şimdi John Lord çalacağız. Gerçekten uzatmanın alemi tamam. yok. Çünkü John Lord'dan, Deep Purple'dan, işte White Snake'den falan bahsetmeye uzun uzun gerek yok. O zaman ben bunu çok hızlı anlatayım mı? Tamam. John Lord Avustralya'ya gider konser vermeye... Ee, parmağını sıkıştırır Piyano çalaması hale gelir O yüzden e, Buraya kadar geldik e, Buraya kadar geldik bari bir şeyler çalalım diye Bir e, sevdiği vardı, sevdiği arkadaşlarıyla Hızlıca biz e, Blues repertuarı Kotarır çalarlar Sonra John Lord geri döner e, Gerisi haftaya Peki o zaman John Lord and the Hoochie Hoochie Man'den dinliyoruz Green Onions John Lord and the Hoochie Coochie Man'den dinledik Green Onions. meşhur Beşhur Booker T and the MGs parçasının kavrı ee, Jim Conway'de arada Armonica'da döktürdü. Evet e, Armonica'nın sınırlarını zorlayan numaralar yaparak. Aynen yani En baştaki büyükleri bu Sunny Boy Williamson'ları, e, Shakey Horton'ları falan filan saymazsak benim gördüğüm en iyi Armonikacılardan bir tanesi Jim Conway. E, maalesef. E, elimde başka kaydı yok ama edinirsem buradan çalarız dinleriz. Devam edelim mi? Devam edelim o zaman. Edelim iyi fikir. Şimdi efendim sırada Vanessa Carlton var. Vanessa Carlton. Eee albümü nasıl edindiğimi anlatayım isterseniz. <Gülüyor> Teresa dinliyorum yani madem Vanessa Carlton dedik bu bilgi çok gerekli. Tabii. Şu anda binlerce açık radyo dinleyicisi. Allah Allah bu CD'yi nereden aldı acaba diye düşündüm. E, Painted Black e, yorumunu dinleyip... ...çok beğenip... ...diğer parçalarını hiç umursamadan gidip CD'sini aldım. E, ve... ...diğer parçaları da hoş olmasına rağmen... E, ...ben bu albümde sadece bu parçayı dinlemekle yetindim. Benim de yaptığım bir şeydir. <gülüyor> Dolayısıyla... E, Programın e, kontekstine ters olacak ama bahsettiğim bu parçayı bu sefer çalacağız. <gülüyor> evet. e, Vanessa Carlton 1980 doğumlu Amerikalı bir şarkıcı, e, besteci ve piyanist. E, yine küçükken e, klasik müzik dersleri almış birinden e, bahsediyoruz. E, hikayesi şöyle ilginç. Bir e, yine besteci ve prodüktör olan Peter Zizzo ile tanışıyor. Vanessa Carlton'u bir demo kaydetmeye davet ediyorlar. Demo kaydediliyor. Üç ay sonra Rins isimli ilk albümünü kaydetmek üzere stüdyoya giriyor Vanessa Carlton. Bir takım kayıtlar yapıyor fakat bu albüm yayınlanmıyor. Neden olduğunu bilmiyorum yalnız. O bilgiye ulaşabilmiş değilim. Güzel yanı bu albüm için yapılan kayıtlardan yanlış hatırlamıyorsam beş tanesi. Gerçekten yayınlanan ilk albümü Be Not Nobody. Yani bu senin getirdiğin albümde yer alıyor. Painted Black bunlardan biri değil. Yani ikinci seansta kaydedilmiş. E, herhalde her zaman olduğu gibi yeni çıkan şarkıcıların bir tane bir cover yapıp Seslerin duyurması e... aslında Vanessa e, Carlton'ın asıl sesini duyurduğu iş belki de Counting Crows'la birlikte Big Yellow Taxi'de e, vokali yapmasıydı. Evet. Çok daha e, ses fazla ses getirdi kendi işlerinden. Şöyle harika bir şey var. Vanessa Carlton'u Vanessa Carlton yapan etkilendiği isimleri sayıyorum bir röportajından alıntı yaparak. Wolfgang Amadeus Mozart Eric Satie Pink Floyd Led Zeppelin. Güzelmiş. Güzel seçimler. Bu arada biraz önceki John Lord'un üçlüsü de Bach, Beethoven ve Black Sabbath'mış efendim. O da 3B diye bahsediyor kendisi. Son bir notum Vanessa Carlton'la ilgili. Yılını da görmeye çalışıyorum. Göremiyorum. Yazmamışım buraya. Nashville, Nashville Pride diye bir festivalde çalmış. Festivalin bir diğer adı Nashville Gay Pride. Efendim bir eşcinsel festivali. Şarkılarından bir tanesinden başlamadan önce daha önce bunu hiç söylemedim ama özgür bir şekilde yaşıyorum. Ve kendim ...gururlu bir, bir seks, biseksüel e, kadınım diye bir anons yapmış. Biseksüeli Türkçe'ye çevirmemiz gerekiyorsa aslında iki seksüel olması gerekiyor. Enteresan değil mi? Dilimizin oyunlarından biri daha. E, bunda da kalmıyorum. E, çok demo yapıp ünlü olmamış bir e, tanıdığımın... ...eğer oğlu olursa adını demokan koyması gerektiğini de buradan kendisine iletmek istiyorum. Peki o zaman lafı daha fazla uzatmamamız gerektiğini sinyalini aldım ben. Vanessa Carlton'ın 2002 yılında çıkan ilk albümü Be Not Nobody'den bir Rolling Stones cover'ı dinliyoruz. Painted Black. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. I want them to turn black. I see the girls walk by. Vanessa Carlton'un Rolling Stones cover painted black, paint it black. Evet, painted black dinledik. Şimdi Gülacım, aklıma takılan bazı şeyler var. Ee, senle Bunları teati etmek isterim. Dinle. Şimdi tarih içinde e, eskiden e, bilgi azdı, e, bilgi sahibi olmak değerli bir şeydi. Evet. E, fakat tarih içinde bilgiye ulaşmanın yolları gittikçe kolaylaşmaya başladı. Doğru. E, dolayısıyla bilgi sahibi olmak yine güzel bir şey. Fakat sadece bilgi sahibi olmak yetmiyor. Sahip olunan bilgileri e, doğru korelasyonla kullanmak artık işe yarar oldu. Fakat bilginin doğru korelasyonla kullanılması için gerekli olan formül... E, ...yüzyıllardır aşağı yukarı aynı. Çünkü aslında e, bilgiye ulaşmak için kullandığımız sistem neden-sonuç ilişkisi e, çok eski bir yöntem. E, bir bilgiyi nasıl elde ediyoruz? Bir yerden okumadığımız sürece, bir yerden bize söylenmediği sürece. Normalde bilgiyi bizim proses etme şeklimiz şu. Ha şöyle oldu. Demek ki böyle. Evet. Gerçekle karşılaşma ve oradan sonuç evet. çıkarma. Bebeklerini öğrenme metodu. Daha sonra da e, birden fazla bilgiye sahip olduğumuz zaman e, bu şuna dönüşüyor. Şu şöyle olduğu zaman böyle olmuştu. Demek ki bu böyle olursa efendim şöyle olur şeklinde An e, gayet e, ilkel bir yöntem. Peki. E, şimdi bu kadar lafı ben niye ettim? Şimdi birincisi ülkede bilgiye ulaşma isteksizliği var. İlkeler. Yönlendirilmediğimizde bir gerçek. Enformatik ignoransı dediğimiz aslında sosyal bir hastalık. Doğru. Ee, i̇kincisi de e, kıt kanaat edinilmiş bilginin... Yeterli olduğunu. E, ...şöyle yeterli olduğu düşünülüyor. Yani ben bu bilgilere sahipsem nasıl olsa çok basit ya... E, ...bir bilgiden e, bir bilgiye ulaştık ve onu kullandık yöntemi nasıl olsa çok basit ya... E, Diğerlerinde ben öyle bulurum e, gibi... Dolayısıyla aslında bence artık mesela internet bir bilgi bilgiye ulaşmak için çok kolay bir şey. Fakat bilgiye ulaşan kimse yok orada. Çünkü bilgiye ulaşma yönteminde bir gelişme sağlamamış. Hı hı. Bilgiyi işleme, bilgiyi birbiriyle çarpıştırma yönteminde bir sonuca gidilmemiş. Bir renovasyona gidilmemiş. Bir rönesans olmamış bu konuda. Dolayısıyla benim altını çizmek istediğim şey... Ee, özellikle de hem bilgiye sahip hem de zekaya sahip e, az da olsa entelektüel e, e, ne derler e, elitten e, bilgiyi işleme korele etme yöntemine e, biz yenilik getirmeleri yetkililerden talep ediyorum köşemi. bu mu bu hafta yok sen doğa sporları deyince Direkt aklıma gelenler bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz için. Bir de başka bir doğa sporu var. Benim doğa diye tanıdığım bir kız arkadaşım var. O <gülüyor> spor yapıyor zaman zaman. Biz buna doğa sporu diyoruz. Doğru. Bununla beraber sıradaki parçamıza geçiyoruz. Ha Öyle yani... bir şey de var tabii. Evet. Biraz önce İngiliz bluzundan bahsetmiştik. Bugünkü programımız bayağı bluz ağırlıklı. Hatta evet. İngiliz ağırlıklı. Gayet de güzel. Değil mi? Rolling Stones coverları. Yani ne güzel program yapmışız. John Sırada da John Mayall var. John Mayall da 1933 doğumlu çok meşhur İngiliz blues müzisyeni. Şarkıcı, besteci, güfteci ve ağırlıklı olarak sahnede gitar, klavye ve armonika çalıyor. Başka enstrümanlar da çalabildiğini ve bunları ...çalmayı hep kendi öğrendiğini... ...biliyoruz. Ee, babası da bir gitarist. John Mayal'ı tabii çok özel yapan şeylerden bir tanesi... ...şu sayacağım isimlerin... ...kariyerlerine doğrudan... ...birinci elden etki etmiş olması. Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green... ...Joe McVie, Mick Fleetwood... Mick Taylor ee, ...devam ediyorum. John Almond, Walter Trout, Coco Montoya... Buddy Whittington gibi isimlerin... ...hepsi John Mayal'ın elinden geçmiş... Ee, insanlar sanat eğitimi almış e, hatta e, profesyonel anlamda da bu işten biraz para da kazanmış e, müzisyenliği tam zamanlı ve profesyonel olarak ele alana kadar bazı albüm kapaklarını da kendisinin tasarladığını biliyoruz bu çalacağımız albüm benim için çok özel çünkü benim dinlediğim ilk Jomayal albümü e, nispeten yeni albümlerinden bir tanesi olmasına Rahmen 1995'te çıkarttı. Benim de 1998'de ilk defa dinledim. E, "Spinning Coin" albümü. John Mayall'ın "Blues Breakers" ismiyle yayınlandı. E, burada geçti borun pazarı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz e, "Ain't No Breakman". Şimdi diye. biraz önce sen e, bilgileri verirken aklıma e, yaklaşık 150 espri geldi. E, bunların hepsini yapmayacağım. Ama bir tanesini yapmazsam duramayacağım. Dinliyorum. Eğer buradan yapmazsam bütün dinleyicilerimize mail atarak yapmaya çalışacağım <gülüyor> ki çok zor bir yöntem. Peki. Şimdi dedin ki sen John Mayer güfteci. Evet. Orada aklıma şu geldi. Güftenin yanında tamam, e, tamam. soğansız bur, bur, bir... Burada, burada bırakalım. Bur... Bir şey daha sormak istiyorum. Keşke soğandan önce durdurabilseydim. Sanal bankacılık diye bir şey okudum bir yerde. Yani bankacılık yaptığımızı sanıyoruz anlamında mı? Yok o sana özel bankacılık anlamında sanal. Mesela bana özel o zaman banaal bankacılık. Anladım çok güzel Olur. bir parçaya geçelim. Peki Ain't No Break Man dinliyoruz. Staring down a double line. We're off behind. I'll never see your face. back, it's full steam up ahead, I'm down that windy track, there ain't no way to turn around from all the pain, there ain't no brakeman on this train. John Mayall and the Blues Breakers'dan Ain't No Break Man dinledik. E, bu trende fren yapacak kimse yok. Son şarkının sonunda Sonuna da kadar coşarız da... adlı eser. <gülüyor> Aynen. E, i̇şte geçmiş olsun güzelim. Hadi yoluna e, içerikli bir şarkıydı. Şarkının sonunda da grupcak güzel bir tren simülasyonu yapıyorlar. E, burada kurduğum cümlede herhangi bir söz oyunu yok. Şimdi sen e, bir sonraki şarkıda e, olacakları anlatmadan önce ben çok hızlı bir şeyler anlatmak istiyorum. Birincisi buz okeyi. Buz okeyi, buz okeyi çok okeyi. hızlı bir şeydir. Evet. Taşlarının buzdan yapıldığı bir oyun çeşididir. Buzlar erimeye başladıkça taşlar kaybolur. Normalde okeyde e, taşlarımızı bitirmeye çalıştığımız gibi ilk önce kimin erirse o kazanır. Bu bir. Ama hohlamak yasak değil mi? Bilmiyorum artık. Hoh <gülüyor> tuttun Oluyor mu? Ee, bir de sanal gerçeklik hakkında Çok kısa bir şey söylemek istiyorum Doğa sporlarının başlığına gelir sanal evet. gerçeklikte Yani sanıyorsak gerçek değildir o Evet buyurun diğer şarkı <gülüyor> Peki Açık Radyo'daki bu son <gülüyor> Programımızda <gülüyor> e, Bu şarkıya demek ki kısmet e, Warren Seven Çalacağız şimdi size e, Kendisinin The Wind isimli Son, son, albüm. son e, albümünden bir şarkı ile bu akşam size feda edeceğiz. E, Warren William Zebben'de e, 47 doğumlu ve 2003'te de aramızdan ayrılmış bir Amerikalı e, müzisyen. Enteresan e, bir kariyeri var. E, maalesef vaktimiz tamamını anlatmaya bugün izin vermeyecek. E, ...benim kariyerinde önemli bulduğum noktalardan bir tanesi 1978'de çıkarttığı e, Excitable Boy albümünde... E, ...Worwolves of London şarkısında Mick Fleetwood ve John McQueen'in yer alması e, oldukça da enteresan. Warren e, bir e, Zevon birazcık e, şey bir sanatçı... E, ...sanatçıların e, dostu, e, sanat çevresinde bulunan insan, kayıtlarda duran kişi... Öyle insanlar vardır ya, herkesin tanıdığı, sevdiği, bütün bizim ünlü diyebildiğimiz müzisyenlerle arkadaş olan, birazcık daha geride duran, bir yandan da müzik yapmaya devam eden bir kişi kendisi. The Wind albümünün tabii sevimsiz de bir özelliği var. Warren Zeman'ın kanser olduğunu öğrenmesi ve girdiği bir depresyon üzerine çıkıyor bu albüm. Biz oradan e, Elamor Demi Vida isimli şarkıyla veda edeceğiz. Amor dışında şarkının adı Türkçe'ymiş bu arada. E, onu fark ettim şimdi. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. E, ben e, bu albümü e, şey tonunda buluyorum. Yani artık unumu eledim, eleğimi astım. E, gidiyorum... Dostlara Veda Olsun'un e, gayet onurlu bir şekilde yapıldığı bir albüm bence. E, bir, bir sürü müzisyen de albümde yer almış. Evet. O, e, o yüzden benim için önemli bir albüm. Peki. E, El Amor Demi ile size veda edeceğiz. Açık Radyo 94.9'da Müzik İki 31. bölümünü dinlediniz. Bugünkü e, hiçbir bilgi vermediğimiz... Konumuz doğa sporlarıydı. Önümüzdeki hafta yine sadece iyi müzik çalmak üzere burada olacağız. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere ee, hemen söyleyelim. Teknik masada da olağanüstü insan Feryal Kabil vardı. Ee, yine çok konuştuğumuz için Feryal Kabil ile haftanın sözü köşesine bu hafta atlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta iki tane söz verebilir misin Feryal? Vermez misin? Hemen tabii ki veririm. Söz mü? <gülüyor> Söz. Ya yapmış bulunduk. <gülüyor> evet. Şey bu sefer ben yap Fakat bulundum. bu özlü söz oldu değil mi? Kısaca yani. Aa, ah, ne kadar güzel dediniz. Peki. E, Ela Amor de Mi Vida, Warren Zevin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. I <gülüyor> Carry you inside, in here, I fall asleep. You come to me, and once again our love is real. How could I have let you get away? Why couldn't I have found a way to say? side